Muhafazakar ailelerin şu son dönemde özellikle hem bu dünyasını hem öbür dünyasını kurtarsın düşüncesiyle evlatlarını İslami ilimlere yönlendirmesini nasıl değerlendirirsiniz? İçine dünyevi maksat da karışmış oluyor. Bu dünyasını da kurtarsın, kendi ayakları üzerinde dursun düşüncesiyle bu konuda tavrımız ne olmalı? Teşekkür ederim bu soru için bu okuduğumuz hadis-i şerifler işte ilim öğrenme maksadı, ilim adamının sorumluluğu vesaire bağlamındaki hadisler üzerinde dururken alimler bir noktaya dikkat çekmişler. Bir kimse yani İslami ilimlerle iştigal eden bir kimse münhasıran Allah Teala'nın rızasını talep ederek, onu hedefleyerek İslami ilimleri öğrense ve fakat bu arada tabii bir ahval içerisinde bu E, misyonunu yerine getirirken bir takım dünyalık da temin etse bu ona bir zarar verir mi? Hayır demişler. Bu ona bir zarar vermez. Asli maksadını sektirmemek, hedefini saptırmamak şartıyla. En itekim, e, işte Osmanlı devletinde olsun, daha önceleri olsun, devletten maaş alan, epeyce yüksek standartlarda yaşayan ilim adamları var. İlimleriyle dünyalık elde etmişler onlar. Ama Esas hedefi saptırmadıkları için bunun bir sakıncası olmamış. Yoktur yani. Ana gayemiz rıza-i ilahidir. E bunu yaparken de işte padişah sizi keşfetmiş, almış getirmiş, işte cebinize şu kadar akçe koymuş, evinizi, lojmanınızı vermiş, altınıza da bir araba vermiş. At arabası tabii o zaman. E Allah bereket versin demek lazım. Ama İslami ilimleri Münhasıran dünyalık elde etmek için öğrenmek sakıncalıdır, tehlikelidir. İslami olmayan ilimler, zaten bu konuda söylenecek bir şey yok. Hasan-ı Basri Hazretleri bir gün çarşıdan geçerken bakmış ki bir adam ip cambazlığı yapıyor iplerin üstünde. Vallahi demiş bu adam bizim meclislerimizde ilim öğrenip, Münhasıran dünyalık elde etmek için bu konuda gayret sarf edenlerden daha ehvendir bu adamın yaptığı demiş. Onun için diyorlar ki, dünyevi ilimleri dünyalık elde etmek için öğrenebilirsiniz. Bir sakıncası yok. Yani doktor olun, avukat olun, mühendis olun bir problem yok. İslami ilimleri ahiret için öğreneceksiniz. Bu arada oradan size bir dünyalık da isabet ederse buna da ham dedin. Dolayısıyla durum budur. Hedefi, niyeti, maksadı sektirmezsek problem yok.